Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve 13. Lema'yı Hikmetül Üstaze'yi okuyorduk. Üstad Hazretleri bu 13. Lema'da şeytanın en mühim destelerinden 13 tanesini, 13 külli destesini bize tarif ediyor. Ve ondan sakınmanın, korunmanın yollarını öğretiyor bugün inşallah 13. lemayı bitirmiş olacağız. Şimdi 13. işaretin 3. noktasını bir yere kadar okumuştuk. Buradan sonra çok mühim bir destesini daha Üstad Hazretleri bize gösterecek. Onu takip edeceğiz fakat 3. noktanın baş kısmını kısaca bir tekrar özetle hatırlamak gerekirse insanın hayat ictimaiyesini ifsat eden önemli bir şeytani desisiği şöyle tanımlıyordu Üstad. Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün asenatını örter. Bir müminin bir tek seyyesiyle, bir tek günah, çirkin, nahoş karşıladığımız haliyle bütün güzelliklerini örter. Buna karşı da Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın adaleti mutlaka ile haşırde kuracağı o muhteşem mizanında insanın güzelliklerini ve çirkinliklerini teraziye koyacağı hangisinin ağır gelmesine göre insanın kurtuluşa erici ya da kaybedeceğine dair adalet prensiplerini uygulamamızı istiyordu. Yani bir terazi kurup muhatabımızın iyiliklerini bir tarafa, kötülüklerini bir tarafa koyacağız. Hangisi ağır basarsa o insanı öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat bizim genel olarak yaptığımız çok sevdiğimiz, yıllarca beraberliğimiz olan bir kardeşimizin, arkadaşımızın, dostumuzun bir tek hatasından dolayı o insanı külliyen siliyoruz. Yani bir tarafa bir tane, terazinin bir tarafında bir tane kötülüğü var, diğer tarafında dağ gibi iyilikleri var. Ama o küçücük kötülük gözümüzde öylesine büyüyor ki, buradaki bir ifadeyle sinek kanadı insanın gözünün önüne gelse, bir dağ göstermediği gibi sıradan bazı hatalarından dolayı dağ gibi iyilikleri, güzellikleri olan arkadaşlarımızı defterden siliyoruz. Bu çok ciddi bir hata, yanlış. Şeytanın da çok mühim bir destesi. Toplum hayatına bir zehir hükmüne geçiyor. Bu yanlış tavır, hareket. Evet. Hatta Üstad Hazretleri burada önemli bir ayrıntıya da parmak basıyordu. İyiliklerin kötülüklere galibiyeti sayısal olarak da çok önemli değil. Bazen öyle güzellikler olur ki birçok günahları affettirir. Zaten Cenab-ı Hakk'ın da bize karşı muamelesi böyle. İyiliği tek yazıyor. Şey, bir iyiliği on yazıyor en az. 100-700 binler yazıyor ama kötülükleri tek yazıyordu. Bizim de öyle davranmamız gerekiyor çünkü çirkinlikleri, günahları irtikap kolaydır. İnsan kolayca düşebiliyor, hata edebiliyor, yanılabiliyor. Fakat iyilikleri insan kasten isteyerek, bizzat takip ederek yapıyor. O yüzden iyiliklere bizim daha çok, daha çok değer vermemiz, daha çok ağırlık atfetmemiz gerekiyor. Onun için muhatabımızı öyle değerlendirmemiz lazım. Yoksa insan hatasız bir insan bulamayacağı için etrafında dost bırakmaz. Bu da sosyal hayat için gerçekten bir zehir olsun. Bu önemli bir hata. Demek ki dengeli olmak her şeye gerektiği kadar değer vermek gerekiyor. Evet bu sosyal hayatı tehdit eden çok önemli bir yanlış davranış. Şimdi bugünkü dersimize geçersek. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desiseyle ile insanın selameti fikrini ifsad ediyor. Senin muhakemesini de bozuyor. Aklı selimini bozuyor. Şeytan aynı desiseyi kullanarak hakiki imaniyeye karşı sıhhat muhakemeyi bozuyor ve sıkameti fikriyi ihlal ediyor. Az önce söylediğimiz işte olayı değerlendirirken ...pozitif yönleri, negatif yönleri, iyi yönleri, kötü yönleri tarttığımız zaman yaptığımız hatayı imani konularda da zaman zaman şeytan bize yaptırmaya çalışıyor. Böylece düşüncemizi bozuyor, istikametimizi bozuyor. Şöyle ki, bir hakaik imaniyeye dair yüzer delail ispatiyenin hükmünü nefine delalet eden bir emare ile kırmak ister. İmani bir mevzuda yüzlerce delil var, ispat edici. Diğer taraftan da bazı şüpheler var. Veya bazı delilere bazı şüpheler var. O şüpheler, bir iki şüpheyle o yüzlerce delili bir kenara atmak ister. Halbuki kaide-i mukareredir ki bir ispat edici çok nef tercih ediyor. ediyoruz. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü yüz nafilere racı olur. Bu hakikate bu temsil ile bak. Ustad bize e, muhteşem bir örnek verecek. Ama kısaca soruyu net, e, problemi net olarak ortaya koymak gerek. Onun için tekrar başa alalım. Bir hikmet imaniyeye dair, bir hakikat imaniyeye dair yüzer delaylı ispatiyenin hükmünü nefhine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Halbuki kayde-i ki bir ispat edici çok nefyedicilere tercih ediyor. Yani bir konuyu ispat eden olumlu yaklaşıp varlığını ortaya koyan birçok nefyedici, yani böyle bir şey yoktur diyene karşı galip geliyor, üstün geliyor. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü Yüz nafilere raci olur. Bu hakikate bu temsiliyle bak şöyle ki bir saray yüzer kapalı kapıları var bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir öteki saraylarda öteki kapılar da açılır eğer bütün kapılar açık olsa bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. Evet bir saray yüzer kapalı kapıları var bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir evet, girişin muhtelif yolları var bir tanesi açık olsa girilebiliyor öteki kapılar da açılır içeride. eğer bütün kapılar açık olsa bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez işte hakayık imani o saraydır her bir imani mesele öyle bir saraydır her bir delil birer anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakkaik imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilmez. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. İspat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir. İçinde hiçbir şey yoktur der, kandırır. Bu çok sıklıkla toplum hayatında karşılaşılan bir durum. İman, i̇mani birçok mevzu var. Bir tanesi, mesela kader mevzunun bir yerine takılıyoruz ve imanı külliyen halel görüyoruz ve öyle zannediyoruz. Dolayısıyla tamamen dünyevi bir hayata dönüyor o insan. Sadece o şüphesini gider, giderdiğinizde bir külliye bütün vücuduyla, varlığıyla tekrar dini bir hayata Yöneliyoruz. Bu çok yanlış bir durum. Üstad Hazretleri bunu açmış oluyor burada. Şimdi aynı mevzuya dair yüzlerce delil varsa bütün deliller çürütülmeli ki o konu nef Yani aksi ispat edilmiş olsun. Fakat şeytan öyle yapmıyor. Bir delilin bir delile dair küçücük bir şüphe üretiyoruz alemimizde veya bize kapalı olan bilmediğimiz e, cehaletimizden kaynaklanan belki ilgisizliğimizden kaynaklanan bir bilgisizliğimizi e, vesile ederek onu bize zayıf gösteriyor. Dolayısıyla o imani mevzuyu zayıf gösteriyor. Dolayısıyla iman mevzunu kübil külliye zayıf gösteriyor. İnsanların imanını halel getiriyoruz. Yani az önceki ictimai hayattaki yanlış tavrımızda anlatıldığı gibi yani bir sinek kanadı bir dağ göstermediği gibi bazen ona çürük görülen bir delil dolayısıyla bütün deliller reddetme eğilimi hasıl ediyor insanlarda. Bu çok ciddi bir yanlıştır. yani Yüzer kapalı kapılar var bir tanesi açılsa yetiyor. İspatiyelik böyle bir şey. Yani mesela bir insanın farklı bir örnek üzerinden bakarsak toplum hayatında bir tek bir insanın Mesela cinayeti söz konusu olsa, mesela 100 kadar delil bulunsa, 1-2 tanesi çürütülse ya da işte delil yetersiz bulunsa 1-2 delil, diğer 99 delil de çürütülmeden o insanın masum olduğu söylenemez. Çünkü ispat yecilik böyle bir şey. Evet. Dolayısıyla bir şey ispat etmekle inkar etmek arasında bu kadar ciddi önemli farklar var. Üstad Hazretleri bu mevzuyu çok ciddi eğiliyor birçok Risalelerde. Mesela Ayetül Kübra'da bununla alakalı bir kısım var. Orada şöyle bir anahtar cümleyle konuya başlıyor. Yakin imaniyi bu asırda sarsan ve tereddüt veren iki varta'dan bahsediyor. Yakin imaniyi bu asırda sarsan ve tereddüt veren iki varta. İkinci varta bununla alakalı. Şöyle okursak. Bu ispat etme konusunun değişik veçelerine aldığı bir yer. Umumi meselelerde ispata karşı nefin kıymeti yoktur. Yani çok genel mevzularda bu vardır diyenle yoktur diyen arasında çok ciddi fark var. Kıyaslanamaz. Nefiyin yani olumsuzlamanın, inkar etmenin kuvveti pek azdır. Mesela Ramazan-ı Şerif'in başındaki hilali görmek hususunda iki ami şahit hilali ispat etseler Binler eşraf ve alimler görmedik deseler, onların nefinin, nefileri kıymetsiz ve kuvvetsizdir. Burada çok önemli bazı e, vurgular var. Onun için yeniden okumak istiyorum bu cümleyi. Ramazan-ı Şerif'in başındaki hilali görmek hususunda iki âmi şahit, yani iki sıradan insan, hilali ispat etseler, işte gördük deyip iddia etseler, ...binler eşraf ve alimler... ...diğer böyle e, kalbur üstü... ...alim insanlar görmedik deyip nefretseler... ...onların nefileri kıymetsiz... ...ve kuvvetsizdir. Çünkü ispatta birbirine kuvvet verir. Birbirine tesanüt ve icma var. Yani ispat edenler... ...birbirlerini desteklemiş oluyorlar. Aynı mevzuya bakıp aynı noktaya parmak basıyorlar. Dolayısıyla bir çeşit dayanışma... ...ve icma... ...yani konsensus var. Nefide ise... Bir olsa bin olsa farkları yoktur. Yani Görmedik diyenler ister bir kişi olsun ister bin kişi olsun hiçbir farkı yok. Herkes kendi başına kalır infiradi olur. Çünkü ispat eden harice bakar nesül emre göre hükmeder. Yani bir şey vardır diyen bir şey görüyoruz ve gördüğünü söylüyoruz. Olayın aslına bakıyor öyle hüküm veriyor. Mesela misalimizde olduğu gibi biri dese gökte ay var diğer arkadaşı parmağını oraya basar. İkisi birleşip kuvvetleşir. Nefi ve inkardaysa nefsül emre bakmaz ve bakamaz. Fakat görmüyorum diyen, aksini söyleyen insanlar işin aslına bakamazlar. Çünkü hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir nefi ispat edilmez. Meşhur bir düsturdur. Yani çok özel bir yer, özel bir konum, özel bir zaman belirlemeden yoktur demek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 Evet. Bu son derece önemli. Yani genel olarak ifade edilen bir şeyde ispat mümkün değil. Çünkü bütün mekanları göstereceksin. Yetmez. Belki bütün zamanları göstereceksin. O genel şeyi ifade Böyle bir şey olmamıştır diyebilmek için. Evet. Ve tarihi bir hadise içinde aynı şey geçer. Bu olmamıştır. Böyle bir şey olmamıştır şimdiye kadar demek için bütün tarihi gözler önüne sermek lazım. Ki mümkün değil. Bütün tarihi ve bütün mekanların tarihini gözden geçirmek lazım. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla ispat eden bir şeyleri ortaya koyarken nefleden hiçbir şey aslında ortaya koymuyor. Dolayısıyla onların bir araya gelip bir koro teşkil edip hep beraber bazı şeyler söylemelerinin de bir anlamı yok. Üstad buna örnek olarak bazı yerlerde şu şey... Mesela ben desem diyor. Küreyarz'da meyveleri süt konservelerine benzeyen bir bitki vardır, bir ağaç vardır desem... Ben sadece bir tane meyvesini göstermekle iddiamı ispat edebilirim. Fakat siz yok deseniz dünyanın her tarafını bana göstermekle yokluğunu ispat edebilirsiniz. Dolayısıyla ispat etmek bu kadar kolay. Nefretmek, yani aksini iddia etmek, yokluğunu ispatlamaya çalışmak o kadar zor. Hatta imkansız. İman mevzuları böyle. Yani Cennetin varlığını izah ve ispat eden ona dair bazı mantıklı muhakemeler gösterse iddiasını ispat edebiliyor ama yokluğunu, yokluğunu iddia eden bir insan tüm kainatı görmek ve göstermek durumunda hatta tüm zamanları görmek ve göstermek durumunda. Dolayısıyla onun inkarının hiçbir pozitif tarafı yok. Ve ispata karşı bir kıymeti yok. Evet. Burada vurgulanan bir nokta daha vardı. Onu bir kez de şuradan okuyalım. Bu hakikat noktasında imana karşı gelen kafirlerin ve münkirlerin kesretinin ve zahiren çokluğunun kıymeti yoktur. Evet. Yani nefi ve ispatın bu farkından kaynaklanan bir şey var. Dolayısıyla bir mevzuda şu, yani demokrasi olmaz. Yani şu Parmak kaldırıp işte şu kadar insan kabul ediyor, şu kadar nef ediyor, inkar ediyor şeklinde bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Hani ilimde demokrasi olmaz diye bir laf da var bunu, bu sadette. Yani mesela bütün insanlık dünyanın durduğunu söylerken 3-5 kişiye döndüğünü söylüyordu. Ve belli şeylerden hareketle söylüyordu. Belli pozitif bulgularında Ve sonra o insanlar az da olsalar fik çoğunluğun fikrini kendilerine çevirebildiler. Niye? Çünkü pozitif bir iddiaları vardı. Müspet iddiaları vardı ve ispat edilebilirdi. İnkar edenler buna karşı bir fikir ileri sürecek durumda değillerdi. Dolayısıyla Böyle mevzular, ilmi mevzularda iddia edenlerin, inkar edenlerin sayı çokluğuna bakılmaz. Evet, Yukarıda Üstad Hazretleri e, hilali ispat ederken bir şey söylemişti. İspat edenler âmi bile olsa, inkar edenler oldukça çok ve eşraftan yani kalburüstü üstü insanlardan ve alimlerden bile olsalar nefilerin bir kıymeti yoktu. Son derece önemli. Özellikle Avrupa filozoflarının bazı dini mevzulardaki inkarlarının ve onların bazen sayıca çokluğunun veya propaganda ile çok görünmelerinden kaynaklanan bir durum insanların yine imanına ilişebiliyor. Yani bu kadar insan aksini iddia ediyor. Bir düşünceyle insanın imanına zaaf gelmemesi gerektiğini ispat sadedinde bunu söylemiş oluyor. Çünkü nefin bir kıymeti yok. Sayı çokluğunun bir kıymeti yok. Diğer taraftan da her meslek mevzu, meslek erbabı kendi alanında ağırlığı olan insanlardır. Mesela Üstad buna örnekler veriyor. Yani bir doktorun mühendislik alanında bir şey söylemesi cehaletini ortaya koyar. Bir mühendisin de tıp noktasında fikir ileri sürmeye kalkması yine onun cehaletini ortaya koyar. Yani yüzlerce mühendis gelse, sıradan bir doktorun verdiği hüküme karşı onların inkarlarının ve toplu itirazlarının bir kıymeti olmayacaktır. Evet. Bir de bu nokta var. Dolayısıyla Avrupa filozofları gibi tamamen maddeye hasır fikir etmiş ve her şeyi o canipten bakan, işte her şeyi maddede aradıkları için akılları, akıl gözleri kör olan o insanların inkarlarının iman konusunda derinleşmiş, çok ciddi mesafeler almış, insanların ifadeleri ve ispatları karşısında hiçbir hükmü yok. Bunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Evet, çünkü bazı zayıf insanların, böyle sayıca, kafirlerin sayıca çokluğundan kaynaklanan, nispeten onların şevklerini ve morallerini kıran, dolayısıyla iman konusunda zafa düşen, İnsanların olduğu da bir gerçek. Bir Üstad Hazretleri bir başka yerde bu konuya ele alırken yani kafirlerin çokluğundan tereddüde düşen insanlar için şöyle bir örnek de veriyoruz. Mesela bir taşı kaldırmak ne kadar kuvvetli eller yapmışsa o kadar kolay kalkar. Ama bir delikten geçmek için binlerce insan da olsa teker teker geçer. Ya da bir uçurumdan atlarken insanlar teker teker atlar. Hiç kimsenin bir diğerine yardımı olmaz. İşte i̇nkar mevzu da böyle. Herkes kendi gözünde, kendi anlayışında bazı şeyleri kabul etmeyebilir. Bu kabulsüzlük haddizatında bilimsel olarak bir kıymet ifade etmiyor. Çünkü herkes kendi aleminde kendi düşüncesinde ya ilgisizliğinden ya bilgisizliğinden bu mevzuları kabul etmeyebilir. Veya işte olaya inkar yani ispat etmek şeklinde değil kabul etmemek şeklinde yaklaştığı için o hususi kalır. Fakat ispat edenler her bir ispat bir diğerine kuvvet verir. Aynı, mevzu, aynı mevzuda ciddi bir şiddetli kuvvet elde edilir. O mevzuyu omuzlar üstünde taşıtır. Ama işte dar bir delikten geçmek ya da bir uçurumdan atlamak için insanlar milyonlarca da olsalar teker teker geçmek durumundalar. Birbirlerine güç ve kuvvet veremezler şeklinde bir başka izah var. Evet, bu anahtar yani yüz kapalı kapıları olan yüz kapalı kapılar olan saraya. Açık olan birkaç kapıdan da herhangi bir kapıdan da girilebileceği ve içeriden diğer kapıların da açılabileceğine dair İstad'ın söylediği sözden bir başka yerdeki ifadesine hareketle şöyle bir örnekle de yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Mesela i̇bn Sina gibi bazı büyük isimler bazı mevzularda akıllarıyla hareket ettikleri için mesela akıl bu meselede yol bulamaz demişler. Mesela haşir mevzuunda Fakat madem Kur'an emre diyor, Kur'an'da en büyük davası budur. Yani Kur'an neyse üçte biri haşire, ebedi hayata dairdir. O halde kabul ederiz diyerek mevzuyu adeta içerden açmışlar. Ne demek? Yani ben Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu işte belki binlerce delil getirebilirim. Bu konuda zerrece şüphem yok. Madem Kur'an'ın da üçte biri neredeyse haşirden bahsediyor öyleyse var. Ben anlamasam da anlayamasam da var. Çünkü aklımda sınırları var. Bunu en iyi bilenler de filozoflar zaten. Diğer taraftan mesela Hazreti Peygamber aleyhisselamın peygamberliğine dair ben hiçbir şüphem yoktur. Herkese ispat ve izah edebilirim. E onun da en büyük davası budur. O halde Ebedi bir hayat bizi bekliyor diye yani içeriden kapıyı açmışlar. Bizim de zaman zaman bu kapıyı denememiz gerek. Çünkü her mevzuyu bütün detaylarla bilmemiz imkansız. Dolayısıyla bilmediğimiz mevzuyu inkar etmek durumunda da değiliz. Yani bir şeyin varlığını bilmek ayrı, mahiyetini bilmek çok çok ayrı bir şey. Dolayısıyla bazı imani mevzuların, ince imani mevzuların bütün detayıyla bize açılmaması... Onu red, kabul etmemek ya da reddetmek anlamına gelmemeli. Evet. Varlığını biliriz ama nasıl olduğunu bilmeyebiliriz. Her şeyi bilmiyoruz ki. yani Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki sanki bir bu kalmış. İşte imani ince bir mevzu diyelim kaderin bir noktasını anlayamıyor insan. Yani bundan anlayamayabilirim deyip insanın e, rahat olması gerekiyor. Sebep niye? Çünkü başka yüzlerce delil var aynı mevzuya dair, varlığına dair. Evet. Üstadın burada vermiş olduğu bu prensip bizim için son derece önemli. Yani aynı mevzuya dair yüzlerce delil varsa bir delilin çürütülmesiyle diğer deliller çürütülmüş gibi görülemez. Bunu üstad bir başka yerde şöyle de izah ediyor. Mesela incecik ipler bir araya gelse... ...kalın bir ip olur. Onlar da bir araya gelse artık koparılmasının imkanı olmayan müthiş bir halat olur. Evet. Şimdi şeytan ne yapıyor? İncecik o küçük tellerden bir tanesini alıyor bak kopuyor deyip tereddütler onun kopabileceğini ispat edince... ...sanki tüm halatı yok saydırma e, tarafına gidiyor. Halbuki o küçücük ipler bir araya geldiğinde müthiş bir kuvvet peydah ediyor. Bu ne demek? Yani aynı mevzuya dair ne kadar çok delil var. Onlar bir araya geldiğinde artık zayıf deliller bile kuvvetli hale geliyorlar. Niye? Çünkü onun ispatlan başka deliller de var. Bu delil o delille dayandığı zaman çok kuvvetli oluyor. İşte mesela verdiğimiz örnekte olduğu gibi yani birisinin mesela bir katli konusunda bir konusunda 3-5 delil bir araya gelse o delillerin bazıları biraz zayıf da olsa bir kanaat verir insana. Yüze, yüze yüzü bulsa bu tür deliller bu kanaatler gittikçe kuvvetleşir. O zaman o zayıf deliller bile aslında çok ciddi bir kuvvet kazanmış olurlar. İşte imanı mevzulara bakarken de bu tarz bakmak lazım. Daha önceki bahisle bakarken de yani bir insanın sevmemiz gerektiğine dair yüzlerce sebep varken... İşte onda ona karşı gücenmemizi, kırılmamızı, darılmamızı, soğuk bakmamızı gerektiren bazı şeyler bulunduğunda e, zayıf, e, bizce, e, bizim kabul ettiğimiz bazı sebepler bulunduğunda onu tamamına bakarak o insanı değerlendirip, fotoğrafın tamamına bakarak onu sevmeye çalışmamız gerekiyor. İman mevzunda böyle tamamını birden değerlendirip ona göre bakmamız gerekiyor. Yoksa küçücük mevzulardaki küçücük tereddütler, o insanın sıhhat fikrini bozuyor. Aklı selimine halel getiriyor. Hiç şüpheye mahal olmayan bir konuda şüphe şüphe hasil ediyor. Ve şüphe varmış gibi o insan ürpertiyor, korkutuyor. Telaşa düşürüyor. En önemli vesveselerden birisi de budur. Üstad şeytanın bu destesine birçok yerde, birçok açıdan yaklaşıyor. Aklımıza yakınlaştırıyor. Evet. İşte ey şeytanın desiselerine müptele olan biçare insan, hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen ve sahati fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp istersen, muhkemat-ı Kur'an'iyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileri, terazileriyle amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı Kur ve sünnet-i seniyyi daima rehber yap. Burası son derece önemli. Yani bu dersin yani 13. Leman'ın Hikmet-ül Üstazen'in baştan beri vermiş olduğu ders bu. İnsan aklına gelen bir mevzuyu doğrudan onu düşünerek kendi çapında olaya müdahaleyi bırakması gerekiyor. Nasıl davranacak? Kur'an'ın bize vermiş olduğu prensipler var. Onlarla bu mevzulara bakmak, tartmak lazım. Yoksa aklımıza işte böyle bir şüpheli ya da şüpheye benzer bir durum söz konusu olduğunda insan telaşa düşüyor, sıkıntıya giriyor dengesini bozuyor. O yüzden Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın tavsiyeleri, Kur'an'ın bize vermiş olduğu prensipleri esas almak ve onlarla aklımıza gelenleri tartmak gerek. Onların rehberliğinde bu iç dünyamızı değerlendirmek bu iç dünyamızdaki değerlendirmeden sonra sosyal hayatta, kişisel hayatta bu prensiplerin neticelerine göre hayatımızı düzenlememiz gerekiyor. Ve euzubillahimineşşeytanirracim dey. Evet her mevzuda bunu söylüyoruz. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz habere. Şeytanı dipdiri, capcanlı ensemizde bulunan, nereden ne zaman nasıl bir e, desizseli hileyle karşımıza çıkacağını tahmin edemeyeceğimiz bir düşman olarak capcanlı bilmemiz gerekiyor. Onun için Kur'an bize e, şeytandan Allah'a sığınmayı, her vesileyle Allah'a sığınmayı ifade ediyor. Niye? Şeytanın çok dessas oluşundan, ve ne zaman nereden ve nasıl vuracağını bilmediğimizden kaynaklanıyor bu. Gizli düşman en tehlikeli düşmandır. Hatta bazen öyle dost taraftan, dost cümlelerle karşımıza çıkıyor ki aldanıyoruz. İşte onun için sürekli Kur'an'a ve hadise nazar edip, aklımıza gelen fikirlerin ne kadar Kur'an'i Rahman'i olduğunu test etmemiz gerekir. Eûdubillahimineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Muzirbeyan'ın en akhirki suresi, Ve'ûzu billahi racimin mufassalı ve madeni olan, işte Yavuz-ı de mufassalı ve madeni bulunan, biraz da tafsilli, geniş, detaylı olan ve madeni bulunan, Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim, Kul euzu bi Rabbin nâs, nâs, nâs, min şerril vesvasil khannâs, ki vesvese fi sadrin nas min el cinneti ve'n nas suresinin kısna hasini ve kal ayetinin kapısını o 13 anahtarla aç gir selameti bul. Evet yani bu ayet çok önemli mesajlar veriyor. Üstat Hazretleri 13. lemada zaten bu mesajların tafsilini, detayını, izah ve ispatını yapmış oldu bize. İnsan tekrar tekrar bu tarz dersleri okumalı, hazmetmeli. Ona göre kalbin aklına gelen fikirleri tartmalı ve onun neticeleriyle amel etmeli. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel hakim ve qur rabbi auzu bika min hamazatish shayatin ve auzu bika rabbi an yahturuna. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel hakim ve akhiru du'a'una hamdül rabbil alaminel